Ya eyhellazina amantu taqullaha qatqatehi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim Hendek harbindeydik. Diğer bir adada Ahzab yani hizipler, gruplar savaşı bu Kur'an-ı Kerim'de Ahzab adlı Suresul Ahzab hizipner diye simlandırılan surede anlatılıyor bu. Meşhur olan Hendek harbi Ahzab diye de isimlendirilmiştir. Bunun birinci aşamasını iki hafta görmüştük biliyorsunuz. Şimdi ikinci bir aşamadayız. O birinci aşamada hiziblerin toplanması yani grupların, kafirlerin bir araya gelmesi müşriklerden, Yahudilerden oluşan sonra aleyhissalatü vesselam ve ashabının çok üstün bir gayretle Hendek kazmaları, onunla ilgili detayları söylemiştik. Ve bu arada şiddetli bir soğuk var Medine'de, kış günlerinde günlerindeler. Bu mücadeleleri veriyorlar, hazırlık yapıyorlar. Nihayetinde e, gruplar, bu kafirlerden oluşan grup Medine'ye geliyor. Şimdi ikinci aşama bu. Yani hiziblerin, bu grupların, kafirlerden oluşan grupların Medine'ye gelişi ve kuşatma ve bu kuşatmanın muhasaranın verdiği sıkıntılar ve Allah'ın yardımının gelmesi. Konumuz bu. İnşallah bitirebilirsek bugün bitireceğiz bu konuyu. Müşriklerden oluşan kafileler, kardeşlerim, gruplar, taburlar, bölükler halinde silahlarını almış, hazırlıklarını yapmış bir vaziyette geliyorlar. Daha önce de zikrettiğimiz gibi Kureyşler 4000 kişi kadar. Yani savaşçıları 4't. Ve bunlar e, Cüruf ve Zaqaba adındaki <gülüyor> bunlar e, bu bir mıntıka. Bu mıntıkaların e, olduğu yerde sellerin akıp da toplandığı bir yer varmış. Medine'nin yakınlarında oraya geliyorlar, konaklıyorlar, yerleşiyorlar. Aynı zamanda bu Gatafan adlı kabile ve onları Necid ahalisinden takip edenler oralardan gelen Müslümanlarla savaşmak için onlara karşı hücum etmek için gelen gruplar da yine Uhud'un bir tarafına Uhud'dan, Medine'deki Uhud'dan bir tarafına gelip yerleşiyorlar. Zend-i adındaki bir bölge. Oraya yerleşiyorlar. Ve toplam 10.000 bin kişiler. İbn-i İshak, siyircilerden, i̇bn İshak'ın haber verdiğine göre, kardeşlerin aleyhissalatü vesselam ashabıyla birlikte Medine'de e, Sel'a dağı var. Sel. Oraya Çıkıyor. Tabi bu arada biliyorsunuz Hendek kazılmış bir vaziyette. Medine'nin açık olan bölümü tamamen Hendek kazılı bir vaziyette. Hendek var. Yani müşriklerin direkt Medine'ye girişini engellen diğer bölgeler zaten kapalı. Ağaçlıklar vesaire gibi şeylerler. O zaman müminlerin, iman edenlerin sayısı 3000 kişi kadar. 3000 kişi kadar. Aleyhissalatü vesselam Hendek'in önüne Askerlerini yerleştiriyor. Herkes e, yerini, konumunu edinmiyor. İbn-i Hişam rahmetullahi aleyhine haber verdiğine göre, başka kaynaklarda da geçiyor. Medine'ye vekil olarak, aleyhisselatü vesselam'ın yerine yine Umm-u Mektum radıyallahu anhı vekil olarak, yönetici olarak tayin ediyor aleyhisselatü vesselam. Her ne kadar Medine'ye yakın olsa da yine oraya bir sorumlu tayin ediyor. Her savaşta olduğu gibi. Müminlerin adedi hususunda bir ihtilaf var. İbn-i Hazim, Rahmetullah Ali, o zaman diyor, 900 kişiydiler. Müminler. Çünkü diyor, Uhud Savaşı ile Hendek Savaşı arasında bir yıl vardı. Ondan sonra. Bir de Cabir radıyallahu anh'ın bereketli yemek adlı kıssasını Geçen hafta anlatmıştık ya, orada da Cabir radıyallahu anh'ın ifadesiyle Buhari'de geliyor hadis. Bin kadar savaşçı geliyor. Cabir radıyallahu anh'ın o bereketli yemeğinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ağzının suyundan koyması ve dua etmesi neticesinde bereketlenen yemekten, eliyle dağıtması ve ondan sonra bütün davetlilerin, ensarlıların, muhacirlerin doyması neticesinde gerçekleşen bu davet bunun neticesinde bin kişilik kadar bir asker grubu doyuyor. İşte bu hadisi de delil getirerek söyleniyor. Ancak e, burada hem müellif itiraz etmiş buna hem İbni Kayyım rahmetullahi aleyh hem de başka seyirciler İbni Hazm'ın bu görüşünün doğru olmadığı 900 kadar değil de 3000 bin kadar savaşçının müminlerden üç kişilik bir gücün olduğu doğru olan sayıdır diyorlar. Evet. Allah en doğrusunu bilir. Doğru olan budur deniliyor. Evet. Ve e, İbn-i Hazm'ın dediği gibi Uhud savaşıyla Hendek savaşı arasında bir yıl değil de iki yıl var. Bunu zaten daha önceden zikretmiştik biz. Aşağı yukarı iki yıl var. Ve o iki yıl zarfında daha önce Uhud'a katılmayan sahabelerden, yaşı gelmemiş, tutmamış olanla hendeğe katılıyorlar. Ve bütün e, Müslümanlara yönelik e, yani böyle e, muhasaralar, ondan sonra baskılar, Medine'ye yönelik hücumlar devam etse de daha önceden davet devam ettiği için İslam'a girişler de devam ediyor. Dolayısıyla adetlerinin Uhutta bin kadar olup sonra 300 kadar e, münafıklarla birlikte bir grup ayrılıyor. 700 kişi kalıyorlar ya. Aşağı yukarı bin kişilik bir grup hendekte, hendek harbinde 3 3000 kişiye çıkması çok normaldir diyorlar. Evet. Bu konuda 3000 eee adedini savunanlar Allah âlem doğru olan bu. İtimat ettiğimiz alimler de böyle söylüyor. İbni Kayyim rahimehullah gibi Mü'minlerin Hendek Savaşı'nda parolaları, her savaşta bir parolaları var. Yani bir e, sloganları var diyelim. O zaman da sloganları Hamim la yunsarum. Hamim la yunsarum. Hamim e, hurufu mukatta harflerinden bir harf. La yunsarum da yardım olunmayacaklar. Yani karşı tarafın moralini bozmak için böyle bir slogan geliştirmişler. Hücum ederken veyahut da savunma yaparken diyelim. Çünkü Hendek Harbi bir savunma harbiydi. O zaman bunu söylüyorlar. Hizibler, bu gruplar Medine'ye geldiklerinde hücum et etmek istiyorlar. Medine'nin içerisine, Müslümanların üzerine. Ama ansızın korkunç bir Hendek'le karşı karşıya kalıyorlar. Yani daha önce karşılaşmadıkları bir hendek ve bu bir tuzaktır diyorlar. Bunun da farkına varıyorlar. Yapılacak bir şey yok. Hücum etmeden önce yani o hendeğe geçemeyecekleri için orayı muhasara altına alıyorlar. Çeviriyorlar, kuşatıyorlar. İbn-i haber verdiğine göre, aleyhisselam ve selam ve bu gelen katir düşman grup arasında bir müddet hiçbir savaş olmuyor. Sadece Kureyş'in bazı atlıları Amr bin Abdu, Abd Abdud diye bir adam, Amr ibn Abdud diye bir adam. Bu adam eee Yanında birkaç kişiyle birlikte İkrime bin Ebi Cehil, Ebu Cehil, Ebu Cehil'in oğullarından İkrime, bu adam daha sonra sahabe oluyor, yani Müslüman oluyor ve Allah'ın sahabesi oluyor. Onlara geleceğiz inşallah ileride. Ve belirli birkaç kişiyle birlikte Hembek'te böyle geçit yapabilecekleri dar bir yer arıyorlar. Atlarıyla birlikte atlarına e, hızlı bir şekilde biniyorlar ve hendeği etrafında yer alıyorlar. Nihayet e, gelip hendeği gördüklerinde bu bir tuzaktır diye e, işte anlıyorlar, fark ediyorlar. Sonra en dar yeri nereyse orayı aramaya çalışıyorlar kardeşlerim. Orayı ararken hendeklerin, e, hendeklerin e, etrafında sel olduğu yerde o çorak arazide dolanıp duruyorlar. Müslümanlardan da Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh onların karşısına çıkıyor. Bu grup e, kafirlerden olan bu Amr İbni Abdüvuddün çektiği e, atlı grup delik bulup yani hendekin bir geçidi bulup e, geçecekken Hani radıyallahu anh onların karşısına çıkıyor. Bir grup Müslümanla birlikte, savaşçıyla birlikte. Karşı karşıya gelince daha tabii e, vuruşma başlamıyor. Bu Abdü İbn-i Vud, Amr İbn-i Vud diyor ki mübareze yapalım. Yani bir düelleye davet ediyor. Hani biliyorsunuz savaşlardan önce ilk önce bir güç gösterisi oluyor ya buna çağırıyor. Vuruşalım diye. Ali Radiyallahu Ta diyor ki: "Ey Amr" diyor. "Sen Allah'a ahdetmiştin, söz vermiştin." Yani eğer iki şeyden, iki şeyden birinde mecbur kalırsan mutlaka onu yapacağına dair e, sen Allah'a söz vermiştin. Diye hatırlatınca Ali radıyallahu anh, evet diyor o da, evet, doğru diyor. O zaman diyor, ben seni diyor, Allah'a ve Resulüne çağırıyorum diyor. Ali radıyallahu anh, daha başlamadan, vuruşma, vuruşma başlamadan böyle söylüyor. O da diyor ki, benim buna ihtiyacım yoktur. Deyince, Ali radıyallahu diyor ki, aşağıya in, o zaman yani vuruşalım demek istiyor. Atın üzerinden inmesi için çağırıyorum. Diyor ki, ey kardeşim ne olur? Ben seni öldürmek istemiyorum diyor. Ali radıyallahu anh da ben seni öldürmek istiyorum diyor. Ben seni öldürmek istiyorum diyor. Böyle söyleyince Amr'ın tabi e, hamaseti kabarıyor. Kızıyor yani bu duruma. Atından <gülüyor> hızlı bir şekilde atlıyor. Ata bir tane vuruyor, atı gönderiyor. Yere iniyor. Ondan sonra başlıyorlar vuruşmaya. Ali radıyallahu an onu öldürüyor orada. Onun orada işini bitiriyor. Evet. Bu kıssa, Ebni İshak rivayet ediyor ama senetsiz bir kıssa. Yani bunun bir senedi yok. Bu siyer kitaplarında falan anlatılıyor. Siyercilerden bazıları diyor ki, bunun bir senedi yok ama insanlar arasında meşhur olmuştu. Dolayısıyla bu anlatılıyor deniliyor sanıyorum bu tarih e, cihetiyle anlatılıyor. Ancak müellifin de ifade ettiği gibi burada eğer bu gibi kıssalarda yani siyer bazında anlatılan bu kıssalarda şerri bir hüküm olsa böyle bir durumda bu zayıf hadis asla kabul edilmez. Yani anlatılan bu kıssalar şerri bir hüküm e, şu yapılması doğrudur, şu yanlıştır yani helaldir haramdır Şöyle yapılması gerekiyor. Emredilen, yasaklanan bir şey olsa bu bu zayıf hadislerle hüküm verilmez. Bu doğru değildir. Evet. Mutlaka zayıf hadis dahi olsa onu güçlendiren başka tarikler, yollar olması gerekiyor. Hasan derecesine çıkan veya eee sahih derecesine, derecesine çıkartan tabii zayıflıktan önce hasen derecesine çıkar da böyle olması gerekiyor. Yoksa onunla hüküm verilemez. Evet, böyle bir karşılaşma e, anlatıldığına göre e, meydana geliyor. Siyer kitaplarının anlattığına göre. Bunun neticesinde kardeşlerim, müşrikler, bu atlılar olsun, diğer savaşçılar olsun, hendeyin etrafında faydasız, yani hiçbir şey yapamadan durmaktan, beklemekten artık usanıyorlar. Bu onların şöhretlerine, onların sultalarına, onların güç ve kuvvetlerine, onların yeryüzündeki kibirlerine aykırı bir şey. Yani böyle beklemekten dolayı bir sıkıntı çekiyorlar, hoşlanmıyorlar. Çünkü hendeyin müsait yerlerinde gedik olabilecek veya geçirebilecek geçitlerinde hemen Müslümanlar orayı kapatıyor ve gelecekleri ok yağmuruna tutuyorlar. Ona da geçit verilmiyor. Yani muhasara devam ediyor. Bir netice, hakkıyla bir netice elde edemiyor kafirler. Anlatılan bu e, mübareze, yani düelleden sonra yeni yeni, e, tekrar tekrar diyelim, tekrar tekrar hücumlar oluyor hendeyin etrafında. <gülüyor> Ama Müslümanların az önce de söylediğim gibi yağmur gibi yağan okları neticesinde e, hiçbir şey elde edemiyorlar. O kadar şiddetli devam ediyor ki hani bir taraftan on binlerce insan var kafirlerden. <gülüyor> Medine kuşatılmış durumda. Bir taraftan da o müşriklerin e, zorladığı yerlere bir yığın Müslüman kurup gidiyor askerlerden. Onları engellemeye, ok atmaya çalışıyorlar. Eee hem yani böyle, böyle psikolojik olarak bir e, baskı altındalar, çokluktan dolayı, artı savunma yapıyorlar. Neticede e, bazı namazları kılamıyorlar. Hadis geldiği üzere Buhari'de rivayet ediliyor Cabir İbni Abdullah'dan. Ömer Radiyallahu anh Hendek günü geliyor. Diyor ki başlıyor önce kafirlere Kureyşli müşriklere sövmeye, sövüp saymaya diyor ki ey Allah'ın Resulü ben neredeyse güneş batana kadar namaz kılamadım diyor. Aleyhisselatü Vesselam ben de kılamadım diyor. Ondan sonra Butha adındaki o bir bölge yani bir vadi oraya iniyor Aleyhisselatü Vesselam ashapla birlikte orada güneş battıktan sonra ikindi namazını ondan sonra akşam namazını kıldırıyor insanlara. Bir başka rivayette Nesey'in rivayetinde ise şöyle Müşrikler bizi diyor hendek günü namazdan, öğle namazından hatta güneş batana kadar meşgul ettiler. Yani öğle namazını kılamadı. Aleyhissalatü Vesselam emre diyor O da kalkıyor, namaz için kamet getiriyor, öğle namazı için. Aleyhissalatü Vesselam aynen vaktinde kıldırdığı gibi öğle namazını kıldırmıyor. Sonra ikindi namazı için ikame ediliyor, kamet getiriliyor vaktinde kıldığı gibi kıldırıyor. Sonra akşam namazını kıldırıyor aynı şekilde. Vaktinde kıldırır gibi. Bu şekilde namazları eda ediyorlar. Bir başka rivayette Ahmed İbn rivayetinde ise öyle ikindi, akşam, yatsı dördü birden kılmıyor. Sanıyorum bu rivayet bir de bu sünene bu Davud'ta olması gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla. Bu şekilde bu namazları hep birlikte kılıyorlar. Bu hadisler sahihtir. Zaten birisi sahih Buhari'de. Namazın kazası var diyenler bu hadisleri delil getiriyorlar. Ancak bu hadisler sahih olmakla birlikte hükmü mensuhtur. Eğer bir sonraki haftam bu konuda bir ders gelmezse yani bu, bu hususta bir şeyden bahsedilmezse biraz daha detay, detaya girelim. Hükmü mensuhtur ne ile? Sonraki gelen Nisa suresi 101-102. ayet kerimelerdeki savaş ayetleri ile yani, sen onların içerisinde olduğun zaman onlara namaz kıldır ayet kerimesi ile savaşta bile namazın kılınacağı ve nasıl kılınacağını ifade eden ayet ve aleyhisselatü vesselam'ın uygulamalarıyla bu hüküm ortadan kalkmıştır. Yani savaşta dahi olsa artık namaz kılınması gerekiyor. Namazın kazaya bırakılması söz konusu değil. Evet. Bunu da not olarak düşelim. Yine bir hadiste Buhari'de gelen bir hadiste Hendek günü aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diyor. Bizi diyor namazdan, orta namazdan yani orta namazda kastedilen cumhur ulemanın ifadesiyle nedir? İkindi. i̇kindi namazı. Orta namazdan alıkoydular. Ta ki güneş batınca. İkindi namaz çok önemli. Onun için aleyhissalatü vesselam her kim ikindi namazını kılmazsa, kaçırırsa ehlini ve malını yitirmiş gibi diyor, diyor. Subhanallah. Bütün bunlar neticesinde kardeşlerim e, iman edenler namazlarını kılıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Vaktinin dışında da olsa çünkü o anda Aleyhisselatü Vesselam başlarında ve onu emrediyor. İşte şeyi savunmayı bırakıp veyahut da hendekleri, nöbet yerlerini terk edip namaz kılmalarını emretmiyor. Hep birlikte namazları Tehir etmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi hükmü bu hadisin e, hükmü sonradan nesk edilmiştir. Dolayısıyla namaz kazaya bırakılamaz. İslam'ın o zamanki kahramanları müşriklerden gelecek. Yani hendeye geçmek için ondan sonra e, bu bekleyişi donuk bekleyişi kırmak için hareketsizliği kırmak için ne kadar gayret varsa kahraman olan Müslümanlar bunlara en güzel şekilde bastırıyorlar. Hiç geçit vermiyorlar. Üzerlerine az önce de söylediğim gibi her taraftan yağmur gibi ok atıyorlar. Musaade vermiyorlar. Hatta 10 kişi kadar müşriklerden 10 kişi kadar bu okların tesiriyle ölüyor. Bir kişi veya iki kişi de kılıçla Öldürülüyor müşriklerden. Müslümanlara ise altı kadar Müslümana e, ok isabet ediyor. Onlardan biri de Sa'd ibn-i Muaz. Onun da bir kolunun damarına geliyor. Hı. isabet eden ok. Ve bu yarayla da e, bu savaştan, Hendek Savaşı'ndan sonra bir de Kurayza, e, benim Kurayza'ya e yapılan savaş olacak. Ondan sonra vefat ediyor şehit olarak indi. Evet, Ebine İsak yine devamla diyor ki Asım bin Amr İbn Katade den rivayetle Habban İbn Kays İbnü'l-Ariqa bu adam işte bu adam Saat Muaz'a Oku Atan adam bu. Diyor ki al diyor bu benden ve Arikan'ın oğlundandır diyor. Arika ise Arika Aleyhissalatu vesselam'ın eşi Hatice radıyallahu anhâ'nın eee annesi. Onun torunu olmuş oluyor bu adam. O yüzden e, ben diyor Arikan'ın oğluyum al sana diyor ve nihayetinde oku atınca isabet ediyor. Saad bin muaza. Saad bin Muazza diyor ki Allah'ım diyor eğer e, Kureyş ile savaş devam edecekse beni diyor baki bırak. Yani beni vefat ettirme bu yaradan dolayı diyor. Çünkü ben diyor Rasulüne Rasulüne eziyet eden onu yalanlayan, onu Memleketinden çıkartan, kovan, eziyet eden kimseyle savaşmayı çok isterim diyor. Çok severim diyor. Bundan daha sevgili bir şey yok bana diyor. Onlarla mücadele etmekten daha sevgili bir şey yok diyor. Eğer diyor, savaş nihayete erecekse yani Kureyş bizimle Kureyş arasında bu müşrikler arasında bu yarayı benim için şehadet sebebi yapıyor. Subhanallah. Bu aldığım yarayı diyor eğer savaş bitecekse bir dakika Kureyş'te müşriklerle savaşmayacaksa beni şehit olarak al diyor. Ve beni diyor bu Kureyza Yahudileri Yahudilerinden yana gözüm aydın oluncaya kadar öldürme diyor. Onlar da ihanet ediyorlar ya onun için böyle bir duası var. Allah Azze ve Celle onun duasını kabul ediyor. Gelecek ileride. Evet. Evet. Müslümanların aleyhine durum iyice şiddetleniyor kardeşlerim. Bu kuşatma, muhasara sıkıntıları artıyor. Kuru işliler, Yahudiler, Arap kabileleri Müslümanlara karşı onları kökten kazımak istercesine hücum ediyorlar. Saldırıyorlar. İyice kızışıyor. Ancak dediğim gibi Ee, Müslümanların suratle karşılık vermesi neticesinde bir şey de yapamıyorlar yani. Aleyhissalatü vesselam bu durumu görünce yani kafirlerin iyice kızıştığını iyice Müslümanlara karşı bu, bu niyetle kök, köklerini kazıma yok etmek niyetiyle böyle bir harekete giriştiklerini hissedince Gatafanlılara, müşriklerle birlikte gelen katafan grubuna Medine'nin semeratının toplanan meyvelerinin üçte birini verip onları e, savaştan ayırıp uzaklaştırıp memleketlerine gönderme şeklinde bir anlaşma yapmayı düşünüyor. Ve bunun için de harekete geçiyor. Bunu yapmak için harekete geçiyor kardeşlerim. Ondan sonra ııı e, bir takım yazışmalar yapacaklar. Bazı şeyler yazılıyor. Ancak e, şahit tutulmaksızın, ondan sonra bu barış hususunda kesin bir şey e, ortaya konmaksızın bazı kimselerin ikna edilmesi gerekiyor ki bu ikna olayı olmadan e, karar da vermiyorlar. Nihayetinde aleyhisselatü vesselam e, istişare ediyor. İki saatler. Evet Saad bin Muaz ve Saad bin Ubade ile Saad bin Muaz Evs kabilesinin lideri, komutanı Saad bin Ubade ise Hazrec'in komutanı. Yani Medine'deki Ensarlı iki önemli kabile. Müslüman olanlar. Onlarla istişare etmeye karar veriyor. Kesin bu işi yapmadan önce yani bu Katafanlılara Medine'nin çıkacak ürünlerini verme karşılığında anlaşmalar önce bunlara haber verince bunlar da diyorlar ki Tabarani Be Bezzar'da rivayet edilen Hasan bir isnatla Ebu Hureyre'den bunlar diyorlar ki bu iki değerli sahabi ey Allah'ın Resulü bu senin bu, bu diyorlar Allah'tan bir şeyse Allah emrediyorsa işittik itaat ettik diyorlar. İşittik itaat ettik. Ama bunu eğer sen yapıyorsan, bizim buna ihtiyacımız yok diyor. Yani böyle bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. Bizler Allah'a şirk koşan, putlara ibadet eden bir topluluktu. Onlar da diyor, bu katafanlılar da bizden malları, bu Medine'nin meyvelerini, ürünlerini yaz parayla alınlardı veyahut da misafir olarak gelirler, öyle yerlerdi diyor. Başka türlü bunlara bir şey yedirmezdik diyor E şimdi İslam olduk, Müslüman olduk, daha aziziz, daha güçlüyüz, daha kuvvetliyiz. Allah bizi İslam'a girdirerek ikram etti. Ne diye bunlara şimdi mallarımızı getirelim diyor. Bunlara biz ancak kılıç veririz diyor. Yani bunlara biz ancak kılıçta hakkını bildiririz diyor. Aleyhissalatü vesselam bu sözler üzerine böyle bir anlaşmadan vazgeçiyor. Ve onlara diyor ki ben bunu diyor, bütün Arapların sizin üzerinde hep birden hücum ettiğini görünce onların kuvvetini gücünü kırmak için böyle bir şey yapmak istedim diyor. Onlar bu cevabı verince o hatta yazılan yazıyı yazılan yazıyı Sa'd bin Ubadet, Sa'd bin Muaz radıyallahu anh alıyor ve onu yatıp yok ediyor. Böyle bir şey de geçiyor. Çünkü günlerce muhasara ediliyor. Yani Medine'ye neredeyse girdi girecekler. İçeride de çocuklar var, kadınlar var, kalelere sığınmış durumdalar. Bir taraftan da bir taraftan da Yahudilerin Medineli Yahudiler, Kurayza'nın, Kurayza Yahudilerin ihaneti söz konusu. O da geliyor şimdi. Dolayısıyla böyle bir tehlikeli durum var. Evet. Yahudiler Yahudiler özellikle Nadir oğullarından olanlar böyle bir durum karşısında her zaman olduğu gibi yine bir desislere, hile ve tuzağa başvuruyorlar. İbn İsa haber veriyor. Allah'ın düşmanı Huyey İbn Aktab en Nadri. Bunlar daha önce biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Nadir oğulları ne yapıldı? Sürüldüler. Şam tarafına sürüldüler. Sadece birkaç kişi onlardan da işte bu ileri gelenlerden birkaç kişi Hudeybiye'ye yerleşti. Diğerleri Şam'a defolup gittiler yani tabiri caizse. Bu adam Bu Huyey ibn-i Ahtab bin Esed El-Kurazi'ye ya geliyor. Yani Kureyze'li o Medine'de Kureyze Yahudilerinin liderine geliyor ona sesleniyor onlar da kalelerindeler yani görüşmek istiyorum konuşmak istiyorum seninle deyince o da diyor ki sen uğursuz bir adamsın kötü bir adamsın diyor. benimle ne konuşacaksın benimle Muhammed arasında bir anlaşma var ben o anlaşmayı bozmam o sözüne sadık vefalı bir kimse diyor Kur'an-ı lideri Bunun üzerine Hüye'yi yani söylemedik laf bırakmıyor tabiri caizse. Adam ikna olmayınca diyor ki sen beni diyor, sen beni şu arpadan yapılmış yemeği yiyeceğim diye içeri almıyorsun diyor. Bundan dolayı içeri almıyorsun. Öyle deyince adam kızıyor. İçeriye alıyorum. De. Kuray Zeli bu Nadro oğullarından olan bu adamı Hüye'yi içeri al İçeri aynı konuşmalar geçiyor. Diyor ki ahdini, yani ahdi bozmasını aleyhissalatü vesselam'a ve Müslümanlara savaş açmasını, ahitlerini bozmasını istiyor. Bu Kurayzeli Yahudilerden. Bu Huyey denilen adam. Yani Nadiroğullarından olan adam. Onlar da, o da diyor ki yine hayır benimle onun arasında bir anlaşma var. Ondan sonra o e, sadık bir insandır. Ben o sözümde durmak istiyorum deyince <gülüyor> Hüey diyor ki ben sana diyor Kureyş'in şereflilerini getirdim. En ileri gelen insanlarını getirdim. Falan yere konakladılar. Katafanlıların reislerini, ileri gelenlerini, komutanlarını getirdim. Onlar da şurdalar diyor. Bütün bunları sana getirdim. Bizimle beraber ol diyor. Ahdini boz Muhammed'e karşı diyor. Bizimle beraber ol. Ona karşı savaşalım diyor. Adam <gülüyor> Ne yaptıysa nafile. Hatta diyor ki sen zamanın zilletini getirdin diyor. Senin söylediğin şeyler diyor, bu Kâb, Kurayzeli olan, içi boş, suyunu boşaltmış bir bulut gibidir. Ancak gürültü ve şimşek var. Yağmur yok söylediğin şeylerin diyor. Bir faydası yok demek istiyor yani. Adam e, konuşmaya devam edince artık ikna oluyor. Bu Kurayzeli adam, e, ileri gelen, Ka'ab ikna oluyor ve şeye, Nadr oğullarından olan Huyaya izin veriyor. Bu Huye'yi da ona ahdde bulunuyor. Diyor ki eğer Kureyş ve Katafanlılar geri dönerse, yani kaçıp giderlerse, bir şekilde e, onlar ayrılırsa, savaşmazlarsa ben sizin yanınıza geleceğim sizin kalenize sizin işte bulunlunduğunuz yere gireceğim ve Muhammed'e karşı sizi savunacağım diye böyle de söz veriyor Ondan sonra çekip çıkıyor onların içerisinde bu olayın neticesinde kardeşlerim kurayzali Yahudiler ahdi boz, bozmuş oluyorlar yani Alisinat vesselam'ın ahitli Dışarıdan gelecek kimselere, Kureyşlere, şeylere e, müşriklere, düşmana karşı birlikte olacaklar ya, bu ahdi bozuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi alıyor. Kureyza'nın böyle bir iş yaptığını, ahdini bozduğunu, ihanet ettiği haberini alıyor. Ve bunu öğrenmek için bir takım şeyler yapıyor. <gülüyor> Sahih Müslüm'de Cabir'den gelen bir rivayette Diyor ki aleyhissalatü vesselam Cabir'in ifadesiyle insanlar Hendek günü çağrıda bulundu. Çağrıya bu şeylerin üzerine Kurayza'ya gitmek üzere. Kurayza'nın gerçekten ahdi bozdu mu bozmadı mı hususunda teşvik ediyor. insanları çağırınca ilk icabet eden Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'a Sonra tekrar icap ediyor. İşte tekrar insanları teşvik ediyor. işte kim gelecek filan diye. Gene Zübeyir icabet ediyor. Ben giderim diyor yani. Birkaç sefer böyle çağrıda bulununca hepsinde de Zübeyir çıkınca diyor ki Zübeyir radiyallahu anh hakkında her nebinin bir havarisi vardır. Benim havarim Zübeyir diyor. Allah'a o Uhud'da da ne kahramanlıklar yapmıştı Zübeyir anlatmıştık onu. Benim Havar. Havar'a ne demek? Yardımcı demek. En yakın yardımcı. Buhari'nin bu konuyla ilgili bir başka rivayetinde Abdullah İbni Zübeyir, oğlu anlatıyor bu sefer. Zübeyir radiyallahu anh'ın oğlu Abdullah İbni Zübeyir. Diyor ki, Hendek günü, Hendek savaşında ben ve diyor Ömer e, İbni Übeyh Seleme, Abdullah diyor bunu, Ömer adında e, bir genç varmış, biz küçük olduğumuz için diyor, kadınların yanında bıraktılar bizi diyor. Çıkartmadılar savaşa diyor. Ben baktım babam diyor, böyle Kurayza'ya gidip gidip duruyordu diyor. Gidip gidip geliyordu diyor. Kurayza Yahudilerin olduğu yere. Birkaç sefer böyle yaptı diyor. Dedim ki baba, ben seni diyor gidip gidip geldiğini gördüm. Nedir bu halin? Ee, o da diyor ki sen beni gördün mü yavrucuğum evet diyor diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kuraiz'de e, kim gider de bana haber getirir dedi ben de gittim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a oranın haberleriyle yani onların ihanet ettiği haberiyle döndüm diyor ondan sonra Allah'ın Resulü bana dedi ki diyor anam babam sana feda olsun dedi diyor ey Zübeyir anam babam sana feda olsun suhanallah Hatta bir rivayette bu ikisi küçük olduğu için Abdullahla o yanındaki arkadaş Ömer e, Müslümanlar ne yapıyor, neler oluyor neler bitiyor diye birbirlerinin sırtına böyle e, çıkarlar yliller e, ne oluyor ne bitiyor diye gözetlemeye çalışırlarz ama babasını fark ediyor gidip geldiğini sonra <gülüyor> haberler gelince Bu Kurayza'nın e, haberleri, ihanet haberleri gelince aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Muaz ile e, Sa'd ibni Ubade'yi az önce bahsettiğim bu iki lideri ve birkaç kişiyi gönderiyor Kurayza'lilere. Ve onlara tembihde bulunuyor gönderirken diyor ki eğer onlar ihanet ettilerse yani bu haber doğruysa Bana gizlice bir parolayla bildirin ki insanların arasına yayılıp da bu haber insanları etkilemesin diye yani. Sonra bunlar gidiyorlar Kurayzalı Yahudilere. Onlarla karşılaşınca tabii Kurayzalı Yahudiler en kötü, en çirkin şeyleri e, söylüyorlar. Hatta aleyhissalatü vesselam hakkında ileri geri konuşuyorlar. Muhammed de Allah'ın Resulü de kimmiş falan diyorlar yani dolayısıyla ahitlerini bozdukları ortaya çıkıyor Sa'd bin Muaz çok böyle kızgın bir adammış başlıyor onlara küfretmeye arkadaşı Sa'd ibni Ubadede diyor ki bırak diyor Bunlar, bizim diyor bunlara e, sövüşmekten bunlara kızmaktan daha diyor, fazla yapacağımız şeyler vardı yani zamanı gelecek onun onu engel oluyor beraber dönüp geliyorlar aleyhissalatü vesselam'a gelince ne oldu haberler nedir Kurayza'nın haberi nedir diyor. Onlar da diyorlar ki Adel ve Gârah. Yani daha önce hani hafızlardan bahsetmiştik ya öldürülmüştü, şehit edilmişti. Onlara yapıldığı gibi bu, bize de şu anda bu Kurayza ihanet ediyor diyor. Süleyman Yani aynen hafızlara raci hadisesinde olduğu gibi onlara nasıl ihanet edildiyse bize de ihanet edildi diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber diyor. Sevinin ey Müslümanlar topluluğu diyor. Evet. Neden? Çünkü her zorluktan sonra bir kolaylık var. Her zorluktan sonra bir kolaylık var. Özellikle musibet şiddetlendiğinde en üst noktaya geldiği zaman o zaman çıkış musibetten kurtuluş yakın demek onun için hani biz diyoruz ya karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa en yakın olduğumuz zamandır Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim mümin kardeşlerimize böyle sıkıntılı anlarda kardeşlerimize en güzel en hayırlı bir çıkışı nasip etsin evet. bu kurayzanın ihanetiyle e, ihanetiyle durum iyice ağırlaşıyor Müslümanların aleyhine çünkü Kurayzeli Yahudiler Medine'nin kuzey tarafında ve yüksek yerlerde bulunuyorlar. Yani durum çok ciddi. Onlar da ihanet ettiler. Tehlikeli bir konumdalar. Lakin Allah Azze ve Celle müminleri bu durumdan kurtarıyor. Müslümanların çocukları, eşleri, kadınları Medine'nin içerisindeler bir yerde korunaklı haldeler ama e, bu Kur'an-ı yapacağı ihanetten de endişe duyuyorlar yani. Allah Azze ve Celle onların o durumunu yani müminlerin o anki durumunu bakın şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَاوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ Sizin üst tarafınızdan gelmişlerdi. Onlar şöyle Kafirler, yani müşrikler. Ve min esfele minkum. Ve alt tarafınızdan da gelmişler. Bu Kuray zaliler. Ve izzakatel ebisar. Gözler kaymıştı. Yani korkudan, endişeden gözler kaymıştı. Ve belagatel gulubul hanacir. Ve kalpler şöyle boğaza. Hani insan yutkunur da kalbi çıkacak gibi olur ya böyle. Boğaza dayanmıştı diyor. Ve tezunnune billahi zununa. Allah hakkında çeşitli çeşitli zanlarda, çeşitli düşüncelere tasavvurlara kapınmıştınız diyor. Hunalike betüliyel <gülüyor> mu'minune ve zilzilu zilzalen şedida. Müminler orada, oracıkta işte imtihana tabi tutuldular. Ve şiddetli bir şekilde sarsıntılar, şiddetli bir e, sarsınışla sarsıldılar diyor. O kadar yani sıkıntılı bir haldeler. bu ayet-i bununa Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyorsunuz ifadesi hakkında diyor ki Hasan el-Basri bunlar münafıkların yani Müslümanların içerisindeki münafıkların zanları Muhammed ve ashabının kökten kazanacağını artık yok olacaklarını düşünmeye başladılar ama müminler Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şeyin hak olduğunu biliyorlardı ve elbette bir gün bu dinin müşriklere galip geleceğini de biliyorlar ama münafıklar bu durumdan istifade ettiler bu bu durumu bu zayıflığı, sıkıntıyı her şeyin üzerlerine gelmesini müminlerin üzerlerine gelmesini değerlendirdiler müminlerin bu gayretini aşkını az, azimini kırmak için ve kendilerine vaat edilen biliyorsunuz Hendek'te birçok şeyler vaat edilmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nereleri vaat etti Şam'ın Farislilerin ve Yemen'in krallıklarını ve anahtarlarını vaat etmişti bunların yalan olduğunu yaymaya başladı münafıklar aslının olmadığını işte münafıklar münafıklık zayıf durumda sıkıntılı anda çıkıyor güçlüyken münafıklar kayboluyorlar affedersin bir deliğe girer gibi giriyorlar. Yani. Subhanallah. Bu durumu ellerinden geldiğince bu münafıklar değerlendiriyorlar. Değerli kardeşlerim. İbn-i İshak e, rivayetinde diyor ki bu arada Nuayn bin Mesud adında bir adam var. Bu adam katafanlı birisi. Daha önce müşrik. O anda Müslüman oluyor. Müslüman olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ben Müslüman oldum. Yani sizin için ne yapabilirim? Bana emret. dediğin e, Deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sen tek bir kimsesin. Yapabileceğin şeyi yap diyor. Tek bir adamsın diyor. Yani eğer gücün yeterse onları dağıt. Yani kabileni en azından uzaklaştır gitsinler memleketlerine demek istiyor. Çünkü diyor, yani yapabileceğin şeyi yap, harp hiledir diyor. Nuhayn bin Mesud beni e, Kurayza'ya geliyor. Katafanlı ama bu arada ilk önce beni Kurayza'ya bu Yahudilere geliyor. Onlara diyor, onların daha önce dostuymuş bu adam. E, demek ki onların yanında meşhur bir adam. Kurayza oğullarına diyor ki siz benim size olan sevgimi bilirsiniz. Benimle sizin aranızdaki özel şeyleri de biliyorsunuz. Onlar da diyorlar ki doğru söylüyorsun. Sen bizim yanımızdan itham edilen yani kötü bir şeyle itham edilen birisi değilsin diyor. O da onlara diyor ki Kureyş ve Gatafan sizin gibi değil. Ve belde sizin beldeniz. Yani burası diyor Medine sizin beldeniz. Sizin burada diyor mallarınız var, oğullarınız var, kadınlarınız var. Ama diyor Kureyş ve katafandılar onlar Muhammed'le harp etmek, ashabıyla harp etmek için geldiler. Eğer onlara galip gelirlerse ne ala yoksa memleketlerine, bendelerine e, dönerler. Ve onların kadınları, malları, çocukları burada değil, kendi memleketlerinde diyor. Sizin gibi değiller diyor. Onlar ancak ganimet elde etmek için gelmişlerdi. Eğer bunu yapamazlarsa memleketlerinden çekip giderler, dönerler diye onlara böyle şeyler söylüyor. Ama diyor, siz diyor, eğer bunlar giderse, bu müşrikler çekip giderse o zaman Muhammed'le baş başa kaldırsın. Yalnız kalırsınız. Dolayısıyla onunla siz savaşmaya güç yetiremezsiniz diyor. Siz diyor bu Kureyşlilerden, müşriklerden rehin almadıkça sakın savaşa girmeyin diyor. Onlardan ileri gelenlerini, Kureyşlilerin, katafanlıların ileri gelenlerini rehin alın. Bunun karşılığında o eee Kafirlerle yani o Kureyşlilerle, Gatafanlılarla birlikte Muhammed'e karşı savaşın diyor. Böyle bir onlara nasihatta bulunuyor. Onlar diyorlar ki Kureyş ahalisi doğru söyledi diyorlar. Görüş senin görüşün. Doğru söylüyorsun. Onları ikna ediyor Kureyş Sonra geliyor Nuaym, bu adam Nuaym bin Mesud Kureyş'e geliyor. Ebu Sufyan'a diyor ki sen diyor benim size olan sevgimi bilirsin diyor. Muhammed'le e, benim aramda bir ayrılık var. Ben size diyor nasihat edeceğim diyor. Yalnız diyor bir aramızda kalsın. yani Sakın söyleme diyor. Sakın kimseye söylemeyin benim söylediklerimi diyor. Onlar da tamam diyorlar. Sonra diyor ki Yahudiler diyor ahdi bozduklarına yaptıkları şeylere karşılık pişman oldular. Yani Kurayzalılar hani daha önce ahdi bozuyorlar ya bu ahitlerini bozduklarına dahil pişmanlar diyor. Bir, onlara diyor adam gönder, gönderdiler onlar da biz yaptığımızda pişman olduk seni razı etmek istiyoruz. Yani Müslümanlar bu Kuray şey adam gönderiyor, elçi gönderiyor diye haber veriyor. Ee, onların da, Kuray Zanlıların da, Müslümanlardan gelen elçilere biz yaptığımızda pişman olduk. Sizi razı etmek istiyoruz. Bu Kureyşlilerden ve Katafanlılardan ileri gelen adamları onların şereflilerini alırız. Sana da Yani ey Muhammed sana bunları veririz. Sen de onların boyunlarını vurursun. Dolayısıyla da biz bunların kökünü kazımış oluruz. Diyorlar diyor. Yani ahitlerini bozduklarına pişmanlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittifak üzereler. Ve sizin şereflerinizi istiyorlar. Sakın size gelirler de siz onlara gidersiniz veya gelirler. Sizin şereflilerinizi ileri gelenlerinizi isterlerse ey Kureyşliler Yahudilere bunları vermeyin. Diye onlara nasihatta bulunuyor. Halbuki böyle bir şey yok yani. Harp hile ya. Sonra katafana geliyor. O Kureyşlilerin, Müşriklerin yanından ayrılıyor. Gatafanlıların yanına geliyor. Gatafanlılara diyor ki ben sizlerim. Yani zaten kendisi Gatafanlı. Ben aslım sizden dan yani tabirimiz de bizim tabirimizde ben size hemşehrinizim diyor. Yani sizin e, yanın sizin yanınızdaki değerin belli demek istiyor. Onlara da Kureyşlere söylediği şeylerin aynı aynısını söylüyor. Onları da ikna ediyor. Sakın diyor kimseye söylemeyin benim söylediklerimi diyor. Sonra cumartesi gecesi Şevval ayının eee Cumartesi gecesinde 5. sene <gülüyor> Ebû Süfyan İbn Har ve eee ileri gelenleri Beni Kurayza'ya elçi gönderiyorlar. Yani bu Nuaym bin Mesud'un söylediğinin doğruluğunu araştırmak için Elçiyi gönderiyorlar, elçileri. Onlara e, diyorlar ki, Kurayzanlara, biz sizin gibi değiliz. Bizim burada bir yerimiz, yurdumuz yok. E, bizim diyorlar, geldik, develerimiz, atlarımız helak oldu. Yani perişan vaziyetteyiz. Sabah erkenden bizimle beraber ey Kurayzanlılar, savaşa çıkın ve Muhammed'in işini bitirelim diyor Kurayzilerlere böyle bir teklif sunuyorlar. Ve dolayısıyla bizimle onlar arası açılsın. Onlar da diyorlar ki Kurayzilerler bugün cumartesi günü, yarın biz cumartesi gününde böyle bir şey yapmayız. Daha önce biz cumartesi gününde böyle bir şey yaptık, yasaa çinledik, Başımıza gelenleri siz biliyorsunuz diyorlar. <gülüyor> böyle bir şey yapmayız Yahudilerin işte bir karakteri bu yani. Onlar böyle söyleyince onlar da eee anlıyorlar durumu. Sonra Kurayzilerin bu Yahudilerin e, ihanetini, onların sözlerinde durmayacağını eee anlıyorlar. Nihayetinde kardeşlerim Nuaym bin Mesud'un eee Kureyşlileri anlattığı şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Ya Nuaym gerçekten doğru söylemiş, haklıymış. Çünkü Kureyzalılar biz size yardım ederiz ama bize rehin vermeniz lazım diyorlar. Hem de bir rivayete göre 70 küsür tane rehin istiyorlar. Hem Katafanlılardan hem de Müşlüklüle Müşlüklerden Ebu Sufyan'ın beraberindeki müşriklerden eğer rehin verirseniz, onlar bizim yanımızda olursa biz nasıl savaşırız diyorlar. Bunu söyleyince işte müşrikler de ya gerçekten bu Nuayim'in söylediği doğruymuş, o doğru sözlüymüş diyor Onlar da onu vermeyince Kurayzalılar da diyorlar ki Kurayzalı Yahudiler gerçekten Nuayim haklıymış diyor Onlar da hakeza Sonra durum kardeşlerim e, bunlar aralarında ihtilaf edip birleşemeyince o günde şiddetli bir rüzgar çıkıyor. Çok soğuk dondurucu bir rüzgar. Ve müşriklerin kazanlarını ters çeviriyor. Bütün çadırlarını yüklerini dağıtıyor. iplerini kopartıyor yani Allah azze ve celle'nin yardımı gelmiş oluyor. Ondan sonra da zaten tavılıp gidiyorlar. Bu rivayette e, İbn Hişam'da geçiyor. İsnatsız olarak, senetsiz olarak anlattığım şey ancak bazı e, şeyler var. E, bunun içeriğine e, e, şey yapan, işaret eden. Onlardan bir tanesi de Buhari'de geliyor. Müslüm'de geliyor daha doğrusu Müslüm'de. Huzeyfe radiyallahu anh'tan gelen hadiste az kaldı bitirelim inşallah. Huzeyfe radiyallahu anh'tan gelen hadiste diyor ki Huzeyfe ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Ahzab günü Hendek'te gördüm ve e, bizi diyor şiddetli bir rüzgar, kavurucu, dondurucu bir rüzgar yakalamıştı diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Bu topluluğun, Kureyş'in haberini kim bana getirir diyor. Hiç ses yok. Kimsesi çıt çıkartmıyor. 3 defa tekrar ediyor. Hiç kimse cevap vermiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Huzeyfe kalk diyor. Böyle söylenince diyor kalkmaktan başka çare bulamadım diyor. Kalkıyor Huzeyfe radiyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam onu gönderiyor. Diyor ki Huzeyfe sanki diyor hamamda yürür gibi yiydim diyor. Yani bu kadar sıcakta yürür yürüdüğünü söylüyor. Halbuki hava çok soğuk. Ama hamamda yürür gibiydim. Kureyşlerin yanına varıyor. Ondan sonra Ebu Sufyan yanına yaklaşıyor. Ancak Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sakın diyor onları bana karşı ürkütme. Yani bir bir yanlış yapıp da diyor onlar bana karşı bir yanlış harekette bulunmasınlar. Bize hücum etmesinler demek istiyor. Yani. Huzeyfe radıyallahu Ebu Sufyan yanına geliyor diyor ki Ebu Sufyan'ı gördüğümde eğer diyor Allah Resulü'nün sözü olmasaydı diyor onu diyor okla orada vururdum diyor. Çünkü gözümün önündeydi demek istiyor. Hemen yakınındaydı. Onların haberini alıyor yani e, perişan olduklarını soğuktan ondan sonra durumlarının kötü olduğu haberini alınca aleyhissalatü vesselam'a ge geliyor haber veriyor haber veriyor. Gelince baş, baş üşümeye başlıyor. Yani gidip, gidiş gelişlerde sıcak. Hamamda yürür gibiydim diyor. O kadar sıcak. Gelince üşüyor. Üşünce Ali Sıratu vesselam abasının yani üzerinde kıyafetimin bir kısmıyla onu sarıyor, yatırıyor. Sabah kadar uyumuşum diyor. Sabah olunca Ali Sıratu vesselam "Ey uyucu kalk artık." dedi diyor ve beni kaldırdı diyor. Bunu niye söylüyor musunuz? Biliyor musunuz? Hüzeyfe radıyallahu anh. Bir adam Hüzeyfe'nin yanındayken diyor ki ben Allah'ın Resulü'nün zamanında olsaydım diyor onunla beraber savaşırdım diyor. Hüzeyfe de bu hadisi anlatıyorsan O zaman bizim durumumuzun ne olduğunu biliyor musun? derken Müslümanların ne halde olduğunu anlatıyor. Yani öyle boş yere konuşmak yok demek istiyor. Aleyhissalatü vesselam kardeşlerin geceyi Allah Azze ve Celle'ye dua ederek geçiriyor. Müslüm'de gelen bir rivayete ey Allah'ım ey kitabı indiren, hesabı çabukça gören, hizipleri bu gelen grupları hepsini hezimete uğrat. Onları yenilgeye uğrat. Allah'ım onları şiddetli bir şekilde sars ve hezimete uğrat diye duada bulunuyor. Ve Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ediyor. Bir rüzgar gönderiyor. Az önce de söylediğim gibi çok şiddetli bir rüzgar. Onları ah, kasıp kavuruyor. Her şey yerinden <gülüyor> e, sokuyor, atıyor. Kazanlarını deviriyor. Yiyecekleri dağılıyor vesaire. Işıkları sönüyor, ateşleri sönüyor. bir vaziyete geliyorlar. Ebu Sufyan e, ilan ediyor. Dönüyoruz diye. Yani artık durumumuz perişan bir durumda, dönüyoruz diye insanlara ilan ediyor. Allah Azze ve Celle, bakın ayet-i kerimede diyor ki, Ya eyyuhallezine aminu zhkürün, nimetallaha aleykum, ey iman edenler, sizin üzerinize olan nimetimi hatırlayın. İzca etküm cunudum, fe ersanna aleyhim riyha, size ordular gelmişti, ben sizin üzerinize, fe aleykum, fe aleyhim riyha, ben onların üzerine, Rüzgar gönderdim diyor. Rüzgar. Ve cunuden lem teravhâ. Ve göremediğiniz ordular. Bunlar kim? Melekler. melekler. Ama melekler Uhud'da ve Bedir'de olduğu gibi o zaman savaşmıyorlar. Sadece korku salıyorlar. Kafirlere e, müşriklerin ordularına sadece korku salıyorlar. Hiç daha kuşanmamışlar. Hani geçmişte Uhud'da ve Bedir'de olduğu gibi e, Cebrail Aleyhisselam Mikail Aleyhisselam Atının e, dizginini tutuyor, kuşanıyor geliyor. Daha savaşın içerisine girmiyorlar bile. Müfessirlerin haber verdiğine göre. Yani savaşmıyor. Ve kana Allahu bima taameluna Muhakkak Allah yaptığımız olduğunu şeyleri görürdü. Sonra Allah azze ve celle varadallahu alladine keferu <semler> biqaizihim lem yenalu hayra. Allah azze ve celle reddetti. Onlar hiçbir hayır, hiçbir iyi iş elde edemediler. Ve kafam lahum mu'minin utan Allah müminlere savaşta yeterlidir. Allah müminlere kafi gelir ve Allahu qaviyen aziza ve Allah çok güçlüdür. Çok kuvvet sahibidir. Azizdir. Diyor. Bu ayet-i kerimeler geliyor. Ve Müslümanlar kardeşlerim bu e, kuşatmadan artık e, kafirler dağılıp gidince Allah'ı tekbir ederek, onu hamd ederek çıkıyorlar. Dillerinden tekbiri, tahmidi düşünmüyorlar. <gülüyor> Kafirlerin grupları da sahralara, çöle, geldikleri yerlere dağılıp gidiyorlar. Buhari'nin rivayetinde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık bugünden sonra onlar bize gaza etmeyecekler. Yani onlar bize savaşmak için gelmeyecekler. Biz onlara gideceğiz diyor. Yani biz artık onlara hücum edeceğiz diyor. Hendek Harbi'nden sonra ve bu buyruğu da gerçekten gerçekleşiyor. Artık Hendek'ten sonra bir daha Medine'ye gelemiyorlar. Bilakis müminler, iman edenler Mekke'ye, Taife Tebuk'a seferler düzenliyorlar. Evet. O kafirlerin artık gücü, kuvveti, azameti kibriyası o efsane e, kibirleri, büyüklükleri ortadan kalkmış oluyor. Buhari'nin rivayet ettiğine göre son bir hadis, Ebu Hureyre'den gelen hadiste, diyor ki, aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah vahdeh, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. E'azze cündehû, ve nasara abdehû, ordusunu izzetli kıldı, güçlü kıldı. Ve kuluna yardım etti. Ve ahzabe vahdehu tek başına bütün hizipleri o gelen grupların hepsini yendi. Fela şey'e ba'de. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Evet. Bu şekilde Ahzab savaşı, diğer bir adıyla da Hendek savaşı sona eriyor. Allah Azze ve Celle'nin rüzgar göndermesiyle ve görünmeyen orduları göndermesiyle Allahu u Teala müminlere yardımını indiriyor onu. Ama ne zaman? Az önce de ifade ettiğim gibi musibetin en şiddetlendiği anda sabrın son noktaya geldiği anda ama samimiyetin bitmediği anda. Allah Azze öyle sabreden, samimi olan sonuna kadar Allah'a dayanan kullarından eylesin. Allah'a dayanan kullarından eylesin. أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك.